Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbi şahri sadri ve yasirli emri vahlu lukneten min lisanı yefkahu qabli Rabbi zidni ilma rabbi yasir ve la Rabbi temmim bin hayır Hepinize iyi akşamlar diyorum sevgili öğrenciler bu haftaki dersimiz yani 7. haftanın dersi bir hadisin tahlili üzerine olacak. Daha sonra geriye kalan ikinci kısımda ise Mübarek Furi'nin Tirmizi'nin şarihi olan Mübarek Furi'nin Tufatül Ahfezi isimli şerhi ve hakkında bilgi verip daha sonra zaman yettiği süre içerisinde de ondan bir metin okumaya çalışacağız. Öncelikle şunu ifade etmeye çalışalım. Bir hadisin e, tahlili, e, o hadisin ilmi anlamdaki tahlilini nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceğine dair e, belli bir çerçevede dahi olsa bir bilgi sahibi olmanız ya da kısmen de olsa bir e, tecrübe edinmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bir hadisin araştırılması yapılırken, incelemesi yapılırken, e, tahlil yapılırken mümkün mertebe ilmi kriterleri daima ön planda tutulması esastır. Yani ilmi bir formasyon zihnimizde kazanmamız gerekiyor ki gündelik hayatımızda karşılaşacağımız herhangi bir problem karşısında ki hadisle ilgili problemler karşısında nasıl ve ne şekilde e, usulen e, davranmamız gerektiği ve bunun karşısında da ilmi çerçevede hangi tür kaynaklara başvurmamız gerektiğine dair e, belli bir çerçeveyi kazandırmak ve bu konuda da bir yol, yol bir yöntem belirleme açısından size e, takdim etmeye çalışacağım. Bu ve bundan sonraki haftalarda e, makale tarzındaki makale tarzındaki e, çalışmalar e, sizin takdir e, size takdim edilecek ve bu çerçevede de Belli bir formasyonu kazanmış olacaksınız. Biraz e, ağır gibi gelir ama e, başlangıçta biraz e, sıkıntı çekmiş olsanız bile çok dikkatli ve çok dikkatli bir şekilde okuduğunuz takdirde hem hadis usulünün, hem hadis tarihinin, hem hadis tahlilinin e, problemleri görme, problemleri çözme ve e, bu çerçevede e, belli bir rotayı takip etme açısından da size bir e, yol ve yöntem kazandıracağına e, inanıyoruz. Evet, e, konumuz, e, daha doğrusu hadisimiz, e, Genellikle e, İslami literatürde tecrit hadisi ya da müceddit hadisi olarak diye geçen bir hadis ve onun tahlili üzerine olacaktır. Tabi konuya başlamadan önce e, dinde tecrit düşüncesi nedir bunun anlamı üzerinde e, biraz duracağız. Daha sonra e, ilgili hadis hakkında hadisin senedinin e, ve tahlili hadisin metnini ve tahliyeli ve nihayetini de sonuçla bağlamış olacağız. Özetle ifade edecek olursak, toplumun dini hayatın asli kaynaklar çerçevesinde, sürekli gündemde tutma gayretlerinde İslam dünyasının muhtelik bölgelerindeki alimlerin ve mütefekkirlere sürekli ilham kaynağı olmuş ve olmaya da devam eden tecrit hadisiyle ilgili bazı soruların cevabını önceden kısmen düşünülmüş de yeniden düşünmek suretiyle varabilmenin tecrit hadisi metninin yeniden tetkik edilmesiyle mümkün olabileceği kanaatindeyiz. İki alt başlık altında teşekkür eden bu yazıda ilk önce hadisin senediyle alakalı bazı noktalara kısaca işaret edilecek daha sonra da metninle ilgili meselelere dikkat çekilecektir. Ünitenin hadisi Türkçe maliyle ifade edecek olursak ya da Arapça ile başlayacak olursak, inna Allahi wa sallahu ala umma ala men dinaha. Yani Allah her 100 senenin başında bu ümmete dinini tecrid edecek edecek kişi ya da kişiler gönderecektir şeklinde bir rivayetir. Bu rivayetin geçtiği kaynağı baktığımız zaman şöyle bir hem hadis literatür bilgimizi aynı zamanda bir yenileyelim hem de bu konuda hangi tür kaynaklarda bu rivayetin yer aldığına dair zihnimizde bir şey olursun, bir literatür bilgisi olursun. Kütüb-i Sitte içerisinde, Kütüb-i içerisinde Ebu Davud'un sünneninde Melahim bölümünde zikredilmiştir bu rivayet. Daha sonra da Taberani'nin ki vefat tarihi 366'tır. El-Muhcem'in Efsatında. Ee, bunun haricinde e, duafa literatürü içerisinde yer alan yani zayıf ravilerin yer aldığı eee rical ya da tabakat kitapları içerisinde yer alan işte İbn Adîn el-Kamil isimli eseri Hakim en-Nehasaburi'nin el müstetrek Ala kitabı as-Sahih isimli eserinde Ebu Amr et-Dânî'nin Sunanü'l-Vârid fî'l-Fiten konulu e, bir konulu e, bir kitapta yer alan e, yer almaktadır. Beyhake'nin Marifetü's-Sunne vel Azer ve aynı zamanda Menakıb-ı Şâfiî'sî'nin eserlerinde Hatib el-Bağdadi'nin Tarihu Bağdat yani literatür şey biyografik türü eserlerden olan tarihi Bağdat isimli eserinde Herevi'nin Kerâmi anlamda olan bir e, kitaptır bu. Herevi'nin Zemmü'l-Kelam isimli eseri İbn Kesîr'in En-Nihaye fi'l-Fiten ve'l-Melahim yine burada fiten ve melahim türü kitaplar içerisinde yer almakta i̇bn Hacer'in teval ve Fethül Bari isimli eserlerinde Suyti'nin El-Cami-i isimli eserinde Deylemi'nin El-Firdev isimli mesurul hitab. Bunlar tabi derleme türü hadis kaynaklarıdır. Ancak derleme türüdür. Muttaki'nin yine derleme türü bir eser olan Kenzi Ümmal ve Elbani'nin en sonunda Silisiyat-ı Ehadis Sahiha isimli eserlerinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu hadisin kaynaklarına baktığımız zaman kütüb Tisa içerisinde sadece Ebu Davud'un süneminde yer almakta. Taberani'nin de yine musannef türü, e, musannef e, daha doğrusu, e, musannef dönemine, Tasrif dönemine ait olan, kısmen de belli bir çerçevede e, etkinliği olan Taberani Mucemül evsatında ve daha sonra da diğer e, Ricel türü, bazı, bazı rical türü kitaplarda, müstedreklerde ve e, Derleme türü kitaplarda da işaretlenmektedir. Öncelikle dinde tecrit düşüncesi hakkında kısaca bir bilgi verelim. Yani önce bir e, zemini sağlam bir yere oturtmamız gerekiyor. Tecrit ne demektir? Nasıl oluşmaktadır? Bazen böyle zaman zaman insanlar çıkmakta, e, işte dini tecrit edeceklerini ifade etmekte. Ancak bu bunun e, arka plan nedir? Tarihi arka planında neler olmuştur? Ee, Bunun dine e, tarihi arka planının ötesinde e, psikolojik arka plan nedir? Bütün bunların hepsini e, kader bu çerçevede ifade etmeye çalışacağız. Öncelikli olarak tecdit İslam'da değil Müslümanlardadır görüşü. Değişen şartlar karşısında Müslümanların ne yapması gerektiğini en meciz bir şekilde ifade etmektedir. Yani buradaki temel çerçeve İslam'ın kendisiyle alakalı değil. Esasında Müslümanlarda yapılması gerektiği düşüncesidir. Modern hayatın hakim olduğu bir yaşam tarzıyla hemhal olan ama buna rağmen İslami duyarlılığını muhafaza etmeye çalışan Müslümanlar her zaman çelişkiler içerisinde yaşamaktadırlar. Onlar hayatlarının ferdi bölümünde İslami prensiplere sıkı sıkıya bağlı, sosyal bölümünde ise daha az hassas olmaya doğru gitmektedirler. Bu ikilemde genellikle ikinci yön baskın çıkmaktadır. Yaşanılan bu çelişkilerin en önemli nedenlerinden biri, harici olanlarını bir tarafa bırakacak olursak, İslam'ın dünya görüşünü ve zihniyetini temsil eden ve tarihin muayyen dönemlerine kısmen gerçekleşen nebevi kaynaklı bir sünnet anlayışının ya hiç dikkate alınmaması ya da günümüz gerçeklere göz ardı edilerek geliştirilememelisidir. Yani burada, bir taraftan modern hayat var, modern hayatın getirmiş olduğu bir takım e, gelişmeler var, değişiklikler var. Ama diğer taraftan da İslami bir hassasiyet var. İslam dünya görüşü çerçevesinde kendisini e, belli bir noktada e, yaşamını idame ettirmeye çalışan bir düşünce var. Fakat sürekli çelişkide yumağı içerisinde. Yani gel gitler arasında, terdiye alanına bir bakıyorsunuz. E, Müslüman kendisini oldukça Müslüman bir düşünce yapısıyla Kendisiyle hem hal olmakta ancak kendisinin ötesindeki ilişkilere geçtiği anla itibaren modern hayatın, modernizmin ya da kapitalizm mantığının getirdiği pek çok problemle karşı karşıya kalmaktadır. Yani sürekli bir iklem içerisindedir. Halbuki İslam tarihinin belirli zamanlarında alimler kısmen değişmekte olan şartlar karşısında nebevi sünneti fert ve toplum hayatının her safhasında gerçekleştirilebilir bir tarzda sunmaya gayret etmişlerdir. Onların bu metodu öyle anlaşılıyor ki içinde yaşanılan gerçekliğin bu kavram önemli. İçinde yaşanılan gerçeklik dikkate alındığı ve kaynakların yeniden incelendiği, ilmin amele dönüştüğü, amel ilim birlikteliğine sürekli arz ettiği köklü bir gelenekten kaynaklanmaktadır. Yani geçmişteki ulema bunu yaparken değişen şartlar karşısında kaynaklar çerçevesinde kaynakları yeniden incelenmekte İlim amel dönüşmekte, amel ilim birlikteliği sürekli kendisini yenilemektedir. Dolayısıyla bir çelişkiler yumağı içerisinde bu olmamaktadırlar Bu geleneğin ilham kaynakları ise Kur'an, Hz. Peygamber'in sünneti ve bunlara bağlı olarak gelişen toplumun yaşayan sünneti ya da yaşayan gelene ya da tedeyyini olmuştur. Burada tabi dipnotlar var o dipnotları muhakkak okumanız gerekiyor o dipnotları lütfen es geçmeyelim en azından pek çok açılardan size bazı noktalarda ipuçları verecektir sizin fikri anlamda gelişmenizi sağlama noktasında. İslam dünyasının Hazreti Peygamber döneminden başlamak üzere farklı kültür ve medeniyetlerle olan münasebetlerin neticesinde ortaya çıkan ve İslam'ın esas kaynaklarına yani Kur'an ve Hazreti Peygamber'in sünnetine uygun olmayan fikir düşünce ve uygulamalar hoş karşılanmamış, bunlar için bidat ya da ihtas kavramları kullanılmıştır. Buna karşılık zaman zaman toplumu Kur'an ve sünnet doğrultusuna yönlendiren, şu anda biz sadece bir tasvir yapıyoruz, bir durum tespitini yapmaya çalışıyoruz. Tayyip yüz tutmuş İslami değerleri yeniden gündeme getirip onların canlanması öncelik eden her türlü fikir ve anlayışlar da tecrid, bir tecrid, ıslah veya ihya kavramlarını ifade etmişlerdir. Günümüz Müslüman entelektüelleri ise batıllaşmanın ve modernleşmenin getirdiği, kaçınılması mümkün olmayan değişmeyle yüzle gelen Müslüman toplumlarını bir takım olumsuz etkilerden kurtarmak ve kaybolmayı tutmuş İslami kimliklerini yeniden kazandırmak amacıyla bir gayret içerisine girmişlerdir. Bunun için de öncelikle İslami düşünce ve disiplinlerini tekrar canlandırma çabaları yoğunlaşmış, ve modern İslam dünyasına genel anlamda yenileme ya da yenileşme adıyla pek çok düşünce ve fikir İslam düşüncelerinin zihinlerinde revaç bulmaya başlamıştır. Burada felsefi bir tahlil yapılıyor. Eski için olduğu kadar yeni fikir ve uygulamaların da elbette İslami olup olmadığı endişesi Müslümanlar için her zaman bir temel sorundur. Böyle bir endişe şu veya bu şekilde farklı düşünen, günümüz Müslüman düşünürlerinin en azından bir kısmı kendilerine öyle tavsiye etmektedir. Gelenekçi veya muhafazakar ve gelenekçi diye gruplara ayrılmalarına neden olmakta ve bu çerçevede ilmi düşünceler karşılıklı olarak tenkit edilmektedir. Ama yine de gelenekçiler gelenekten burası vakadır, burası bir gerçekliktir. Yenilikçi olarak kendilerini adleden insanlar ya da düşünce alanları gelenekten, gelenekçiler de yenilikten bir türlü vazgeçmemektedirler. Çünkü herkesin fikirlerinde tecrid düşüncesi mühim bir yer işgal etmektedir. Bu düşüncenin etrafında yoğunlaştığı kaynak ise aşağıda ayrıntısıyla incelenici üzere tecdit ya da müceddit hadisi diye bilinen bir rivayettir. İşte bu. Bu tecrit düşüncesinin ya da yenileme ya da yenileşme hareketinin şu ya da bu şekliyle ister sarahaten açıttan olsun isterse gizli olsun tahtında müstetir diyebileceğimiz bir gizlilik içerisinde olsun gizli derken yani arka planda o var. Hepsinin kaynağında ya daha doğrusu kaynaklardan bir tanesi de bu tecrit hadisi dediğimiz hadis e, çerçevesinde yoğunlaşmaktadır. Son zamanlarda yenilenme. Yenileşme ve çağ, veya çağdaşlaşma gibi bir takım meselelerin gündeme gelmesi, Müslüman entelektüellerin düşüncelerine rehberlik eden tecrit hadisiyle ilgili bazı tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Bu, bu tartışmalar daha ziyade ya hadisin senedi ya da metnin sadece bir şekli üzerinde yoğunlaşmış, hadisin farklı yollarla gelen nakilleri dikkate alınmadan yorumlara girilmiştir Dolayısıyla metinle alakalı bazı ince ayrıntılar gözden kaçmıştır. Halbuki bu noktada hadisin metin açısından Hazreti Peygamber'e aidiyeti, doğru anlaşılıp anlaşılmadığı hadisine zikredilen tecrit kavramının bazı anlayışlara göre sadece önceden olmayıp sonradan ortaya konan bir yeniliği mi yoksa bir başka anlamı mı ifade ettiği tarzındaki sorulara ayrıntısıyla pek cevap aranmamıştır. Toplumun dini hayatını asli kaynaklar çerçevesinde sürekli gündemde tutma gayretlerinde İslam dünyasının muhtelif bölgelerindeki alimlerin ve mütefekkirlere sürekli ilham kaynağı olmuş ve olmaya da devam eden bu tecrit hadisiyle ilgili yukarıda zikredilen soruların cevabını önceden kısmen düşünülmüş de yeniden düşünmek suretiyle verebilmenin tecrit hadisi metninin yeniden tetih edilmesiyle mümkün olabileceği kanaatindeyiz. İki alt başlık altında teşekkür eden bu yazıda ilk önce hadisin senedi ile alakalı bazı noktalara kısaca işaret edilecek daha sonra da metniyle ilgili meselelere dikkat çekilecektir. Şimdi buraya kadar anlattıklarımız çerçevesinde hadisin temel konusu olan, temel vurgusu olan tecrit kavramının arka planının da İslam dünyasıyla alakalı e, bazı hususlara tespit çerçevesinde dikkat e, dikkat çekilmiştir. Bu çerçevede e, bir hadis tahlil yapılırken yani bir hadis değerlendirmesi yapılırken bunun arka planı mümkün mertebe e, ortaya koymaya çalışmak en azından klasik dönemden günümüz varıncaya kadar özet halinde bir şekilde sunmak gerekiyor ki gerek okuyucuyu gerekse sunum yapacağınız ya da anlatacağınız ya da tebliğ yapacağınız kişiyi belli bir çerçevede malzeme vermek suretiyle onu o noktaya hazırlayasınız evet şimdi hadisin senedim tahlili Hadis inna Allahi Resulü hazil bimallares kullu misana şeklinde devam eden Allah her yüz senenin başında bu dini tecit edecek olan kişiler kişi ya da kişiler gönderecektir şeklinde geçen e bu Davud ve ondan sonraki kaynaklarda zikredilen bu hadisin şimdi senedini tahmine başlayacağız. Kutubü Tisade meşhur 9 hadis kitabı ve güvenilir kabul edilen diğer hadis kaynakları arasından sadece Ebu Davud'un süneniyle Hicri dördüncü ve daha sonraki asıllara ait diğer bazı hadis ya da tabakat kitaplarında zikredilen bu hadis, geçtiği hemen her hadis kaynağında yer alan müşterek ravi, yani ortak ravi, İbni Vehb'den Hazreti Peygamber'e kadar şu mutlatsız senete rivayet edilmektedir. İbni Vehb, Said bin Ebi Eyüp, Şerahil bin Yazid el-Mafiri, Ebu Alkame, Ebu Hüleyre ve Hazreti Peygamber şeklinde nakledilmektedir. Ancak bütün rivayetlerin senedinde, şimdi tekrar baktığımız zaman İbni web 198, Said bin Nebi Eyüp 140 veya 161, Şerahil bin maferi 120, Ebu Alkame ölümü belli değil, Ebu Hureli ve Hazreti Peygamber. Bu şekilde yani hemen hemen bütün kaynaklardaki tek senet ortak raviden itibaren hep bu şekildedir. Yani şuradan itibaren Hazreti Peygamber, Ebu Hureli, Ebu Alkame Şerahil bin Yazid. Said bin Ebu Eyyuf ve şeklinde geçen e, senetlere kadar bütün kitaplarda nakledilen e, şey budur senet zinciri budur. Ancak bütün rivayetlerin senedinde hadisi Ebu Hureyre'den nakleden ravi Ebu Alkame yani şu kişi geçmesine rağmen Taberani'nin el-Mucemül evsatında Ebu Talha ismi zikredilmektedir. İstisna olarak Ebu Talha ismi zikrediliyor. Hadis-i mehten ise altı kişi rivayet etmiştir. Yani südasi olarak bakılması gerekiyor. Bunlar da sırasıyla Osman bin Salih, Harmele bin Yahya, Amr bin Sevald Eserci, Ebu Rebi Süleyman bin, ki Ebu Rebi Süleyman bin Davud el-Mehri'yi bulunan önemi şahıslar, Amr bin Abdurrahman bin Meh, ve Rebi bin Süleyman bin Kamil el-Muradi'dir. Ebu Davud, Abdurrahman bin Şurahi el-İskenderani'nin de şerahile kadar senatizlikle direk bu hadisi rivayet ettiğini söyler. Şimdi buradan itibaren, bakınız en ufak ayrıntıları bile e, ifade etmeye çalışacağız. Yani Abdurrahman senetten iki raviyeyi, zikretmeden rivayet etmiş ve hadis bu tarifle modal olmuştur. Ebu Davud, Abdurrahman Mişurah El-İskenderani'nin de şerahile kadar senede zikrederek bu hadisi rivayet ettiğini söyler. Yani Abdurrahman senetten iki raviyeyi, Ebu Alkamayla, Ebu Hureyli'yi zikretmeden, Doğrudan naklediyor. Dolayısıyla bu tarikle bu tarikle bu rivayet ne olmuş oluyor? Modal. Buna göre hadisin iki rivayet şeklinden birisi muttasıl, diğerisi modaldir Müzzeri, Abdurrahman'ın sika bir ravi olduğunu Buhari ve Müslim'in onu hadisle ihtiyaç edilmesinde müttefik olduklarını kaydetmekle birlikte muttasıl senedin sonunda şu ifadede lütfen dikkat edin. FİME ALEMU bildiğim kadarıyla ifadesi geçmektedir. Yani senette böyle bir ifade yer alıyor. Ebu Hureyre bu hadisi merfu olarak rivayet etmiştir. İfadesinin hadisini Hazreti Peygamber'den rivayet edildiği konusunda ravi Ebu Altamani şeki olduğunu ve şek ifadesinin hadisin merfu olmadığını açıkça gösterdiğini belirtmektedir. Yani bir konuda bir şek varsa orada mutlak anlamda o hadisin merfu olmayabileceğine anlamına gelir. Fakat bu görüşe sehavi, itiraz ederek firme alemu ifadesinin şek değil, bilakis ravi'nin bilgisini gösterdiğini söyler. Ayrıca hadisin Hz. Peygamber'e aidiyetini ravi'nin görüşüyle değil, nübüvvet mertebesinde olan birisinin beyanıyla sabit olacağını, dolayısıyla söz konusu haberin Hz. Peygamber'den sadır olduğunu açıkça gösterdiği belirtilerek de itiraz edilmiştir. Müziri tecrid hadisinin sahih olduğunu açıkça zikretmemekle birlikte hakim, Beyhaki İbn-i Hacı el Askalani ve Zeynettin el gibi hadis hafızları bu hadisin sahihliğinde ittifak etmişlerdir. Yani senetlerde bazen bir problem söz konusu olsa dahi bu e, telafi edilebilir problemler düşüncesiyle de bu rivayetin o senetle, senetle e, sahih olduğunu belirtmişlerdir. Şimdi Orientalistlerin e, bu çerçevedeki de kısaca değerlendirmesine de işaret edelim. Orientalist e, Ellerlendir Taseron Bir makalesinde tecit hadisinin Şafi'den sonra Ekolojine mensup Kişilerce onun öğretilerini Meşrulaştırmak için Şafi'nin sonrasında Uydurulduğunu iddia etmişlerdir. Fakat bu iddia ispatlanmamış bir takım Faraziyelere dayanmaktadır. Yani Taseronun ortaya atmış olduğu bu iddia Daha doğrusu İddiadan ziyade ispatlanmamış faraziye dayanmaktadır. Halbuki elimizde bu rivayetin Şafii sonrasında uydurulduğu iddiasını geçersiz kılacak bazı veriler bulunmaktadır. Tasarında diyor ki Şafii sonrasında bu rivayet Şafii sonrasında onun ekonine mensup olan kişiler tarafından Şafii'yi bir müceddit ya da onu e, tazim etmek, onu yüceltmek maksadıyla onun lehine uydurulmuş bir rivayet olduğunu söylemektedirler. Şimdi onun kullandığı bir ifade var. O ifade şu. Şafii sonrası, Şafii'nin vefat tarihine baktığımız zaman Hicri 204'tür. Yani 204'ten sonra bu rivayetin e, Şafii'ler işte bazı fanatik Şafii'ler diyelim kendi ifadesiyle bazı fanatik Şafii'ler tarafından bu rivayetin uydurulduğunu iddia etmektedir. Halbuki elimizde bu rivayetin Şafii sonrasında uydurulduğu iddiasının geçeğe sıkılacak bazı veriler bulunmaktadır. Benim tespitime göre birincisi şu bu hadisin İbni Vehb'in kitabı ı ricalinde yer aldığını görmekteyiz. Yani bu rivayet İbni Vehb'in kitabı ı ricalinde yer alıyor. Hatırlarsanız şimdi bakınız. Şimdi rivayet ve dirayet açısından meseleye, bir rivayeti incelerken mümkün mertebe her açıdan meseleye bakmamız lazım. Tarihlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Bakınız niye ben bu kadar üzerinde ısrarla duruyorum. Yani tarihsel bir daha doğrusu tarihi bir bilince sahip olmak gerekiyor. Her ne düşünüyorsanız, her ne yapıyorsanız, her ne yazıyorsanız, her ne okuyorsanız daima hele tarihte okuduğunuz zaman muhakkak tarihi bilgilere, tarih çerçevesinde yani sayısal anlamda tarihe de dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi İbni Vehbi vefat tarihi kaçtı? Bakınız 198 değil mi? Hicri 198. Dolayısıyla biz bu rivayete, bu rivayete nerede rastlıyoruz? İbni İbn-i kitabı ricalinde yer almaktadır. Yani daha Şafii vefat etmeden önce esasına baktığımız zaman hatta İbn-i kitabında yer almaktadır. Şahit bu bilgiyi doğru kabul edecek olursak ki şu anda aksine bir delil yoktur. Yani şu ana kadar bunu aksine ispatlayacak bir delil yok. Dolayısıyla İbn-i vefat tarihi Hicri 198 Şafii'nin ki ise Hicri 204 olduğuna göre bu rivayetin Şafii sonrasına uydurulduğunu söyleme imkanımız ortadan kalkmaktadır. Ne var ki araştırıcının İbn-i Vehb'in kitab herhangi bir alemin iktibasla bulunduğuna rastlamadığını söylemesi bile bu hadisin o kitapta bulunmadığına delil teşkil etmemektedir. Buna irade olarak İbn-i Vehb'in yine kitabül ül hiç kimseye okumadığına dair bilgiyi istinaden kitab-ül calde okumadığını söylemek ve onunla bağlantı kurmakta doğru bir istiklal değildir. Burada dediğim gibi biraz ince ve hassas bir şekilde e, bu metinler okumak gerekiyor. Ya yani burada bir mukayese sistemini Mümkün mertebe devreye koymaya çalıştım Yani siz e, bir şey olduğu takdirde bir, bir şeyin olmaması gerektiği Ya da bunun tam tersi şeklindeki e, Kavramsal çerçevedeki bir Kıyaslama metodunu da Öğrenmeniz gerekiyor Üstelik hadisin muttasır olan Bütün rivayetlerinde zikredilen Ortak Rabi'nin Abdullah bin Rehb olması Onun bir kitabında ya da İbn Adin'in dediği gibi İbn Vehb'in kitabı ricaline yer aldığını kuvvetlendirmektedir. Yani bu delille ispatlanmış olan yani subutu katı olan bir delille bir farazi olarak ortaya konulan ve iddia şeklinde sunulan e, bir e, tezi ya da ne derseniz deyin bir iddiayı bir şekilde ne yaparsanız e, bertaraf edebilirsiniz. Bir başka iddia daha doğrusu bunun e, bu iddiayı ortadan kaldıracak olan suçudur. İkincisi Zühri'nin Fafat Tarihi 124 ilk yüzyılın başında Allah'ın bu ümmete Ömer bin Abdülaz'ı bağışladığını zikretmesi ki i̇bn Hacer'in de belirttiği gibi bu sözün zühri döneminde yaygın ya da en azından mevcut olduğunu gösterebilir. Buna ilaveten Tasero'nun Suüt'inin tembih altı eserinden naklettiği gibi Süfyan bin Uyeyne'nin tecrit hadisine benzer bir görüş beyan ederek böyle işittim demesi bile hadisin Şafi'nin vefatından önce mevcut olduğunu göstermektedir. Üstelik Ebu Cafer en Ennasif ve Mensuh eserinde Süfya min Uyeyne'nin bana ulaştığına göre Resulullah'ın vefatından sonra her yüz senede alimlerden bir adam çıkacak Allah onunla dini kuvvetlendirecektir. Bana göre Yahya bin Adem o adamlardan biridir dediği nakledilir. Bu haber Hazreti Peygamber'e nispet edilmese bile yüz senede bir adamın çıkıp dini kuvvetlendireceği şeklindeki bir anlayışın bu anlayış bakın böyle bir anlayış var Şafi döneminde var olduğunu açısı ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Tecid hadisinin Şafii'nin vefatından sonra onun talebeler tarafından uydurulma iddiası geçersiz olup, İbn-i Adiyye'nin hadisinin İbn-i Vehbi'nin kitab bulunduğunu belirten görüşünü, bunun geçersiz kalacak başka bir delil bulana kadar kabul etmemiz gerekir. şahit hadisinin Şafii zamanında uydurulma ihtimali bulunduğunu söylenecek olursa, şimdi karşı bir görüş yani şayet denilecek olursa şeklinde, aklımıza gelebilecek olan bir takım soruları da sorularda devreye koymamız gerekiyor. Bu ihtimali kuvvetlendirecek bir delil de şu ana kadar test edebilmiş değiliz. Aksine daha Şafii'ye henüz dünyaya gelmeden önce e, kaydedildiği üzere Zühre'nin ilk yüzyılın başında Allah'ın ümmeti Ömer bin Abdülhiz'i bağışladığını söylemesi bu ihtimali zayıflatmaktadır. İslam alimleri hadisin senedinde bilhassa Hazreti Peygamber'den i̇bn Vehbe kadar yukarıda zikrettiğimiz e senet var ya Raviler hakkının menfi bir kanaate sahip olmadıkları için Hadis-senet açısından sahip kabul edilmiştir Bizde ulaşabildiğimiz rical kaynaklarında bu ravilerle ilgili çok kısıtlı bilgiler içerisinde gözle göre olumsuz bir değerlendirmeye rastlamadık Yani genel kanaat e, Bazı raviler hakkında çok ufak tefek bir takım bilgiler bulunsa dahi e, Bunu tamamen ortadan kaldırabilecek bir senet yönünden sadece senet yönünden söylüyorum bunu. Bir olumsuz duruma rastlamadık. Ancak bu hiç olmadığı ya da olmayacağı anlamına elbette gelmez. Dediğim gibi mümkün mertebe ihtiyatlı kullanmamız gerekiyor ifadelerimizi. Evet, hadisin metniyle senediyle alakalı benzer tahliller tabii ayrıntılı yapılmaz gerekiyor. Fakat ana hatlarıyla kısaca ifade etmeye çalıştık. Hadisin metninin tahliline gelince Mümkün mertebe hep sorular üzerinden sorular. Yani tıpkı şuna benzeyecek. Ya yani bir matruşka gibi biri e, açtığınız zaman arkasından ağzından bir başka soru, bir başka soru. Mümkün mertebe sürekli soruları sorup bu soruların cevabını metnin tahlil yaparken mümkün mertebe bu sorular üzerinden hareket ed edersek o zaman e, hem kendimize hem de e, karşı tarafı yani dinleyen taraf olsun ya da okuyan taraf olsun ya da bir hadisin ee, en ince anısına varıncaya kadar tahlini yapabilmek için bu tür bir değerlendirme e, yöntemini e, en azından e, belli bir çerçeveye oturtmamız gerekiyor evet hadisin metninin tahline gelince bir hadisin şimdi ilkemiz şu şimdi yukarıda dedik ya senet yönünden bir sıkıntımız çok fazla bir sıkıntı söz konusu değil ama, ama bir hadisin senedinin e, sahih kabul edilmesi metninin de mutlak anlamda doğru olduğu anlamına her zaman gelmeyebilir. Bak gelmez demiyorum. Gelmeyebilir. Bu demektir ki metin de dahi ne yapılması gerekir? Tahkik edilmesi gerekir, araştırılması gerekir ve en ince noktasına varınca kadar sorgulanması gerekiyor. Bir hadisin metnin güvenilir kabul edilmesine, senedin sahih olmasının elbette büyük rolü vardır. Ancak bazı hadislerin senetlere sahih olmakla birlikte metinleri ya sahih kabul edilmemiş ya da sahihliği konusunu alnına itiraf et e, etmişlerdir. Mesela Müslim'in 46. rol notu okuyorum. Oradan takip edin. Mesela Müslim'in sahihinde Sıfatü Münafikin bölümünde 127 Allah yeryüzünün cumartesi günü yarattığı şeklinde devam eden sizlerin hadisin senedi sahih kabul edildiği halde kimileri bu sözün kabul ahaber'a ki bunu söyleyen Buhari'dir. Aynı zamanda İbn Kayyim el-Cevziyye el-Minarü'l-Münifte kimileri Hazreti Peygamber e ait olduğunu söylemişlerdir. Mesela İbn Teymiyye Hadis hadisin eserinde bunu bu şekilde ifade etmiştir. Yani konu muhtelifun fiidir. <gülüyor> Yine aynı ilmin bir kriterine göre yani aynı ilim derken hadis kastediyoruz. Bir kriterine göre hadisin senedinin sahip olması metnin de her zaman sahip olmasını gerektirmemektedir. Buna da i̇bn Cevzi'nin El Mevzuat, kitab Mevzuat isimli eserine bakarsanız ilgili cilt ve sayfa numarasında orada açısıyla da görürsünüz. Biz de bu ilkeden hareketle tecrit hadisi metninin bir değerlendirmeye tabi tutulmasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Bir hadis metninin incelenmesi esnasında Kur'an'a, sayı hadislere yani sünnete, akla, tarihi hadiselere, tecrübe ve müşahedeye uygunluğu gibi genel prensiplerin öncelikle dikkate alması gerekir. Zaten videolarda metin tenkidi kavramı ve bunun temel ilkeleriyle alakalı bir video çekimi yapılmıştı. O da zaten şu anda sistemde yüklü. Oradan daha ayrıntılı bir şekilde onları takip edebilirsin. Yani özellikleri nedir, ne değildir? Tarihsel arka, arka planda ne vardır? Ve bunun örnekleme metoduyla e, her bir kriterin, her bir e, ilkenin e, arka planında mümkün mertebe ortaya koymaya çalıştık. Oradan yani video çekimlerinde bunu takip edebilirsiniz. Bu prensipler çerçevesinde değerlendirme yapılırken hadisin veya söylenen sözün bilhassa siyak sibakının Kime, niçin ve nasıl söylendiğinin ve metinde zikredilen her bir ifadenin ne anlama geldiğini tespiti de elbette önem arz etmektedir. Tecrit hadisinin hangi bağlamda söylediğini tespit imkanını verecek ve belki de hadisinin anlaşılmasında en önemli nokta olan yurt sebebini tespit edemedik. Yani bu hadise ilgili konuşacak olursak. Mümkün mertebe varsa, tabi mutlak anlamda e, kesin olmamakla beraber... Bu ihtimal daima göz önünde bulunmak gerekiyor. Bir hadisin mümkün mertebe sebebi vuruldu dediğimiz söylenil sebebi ya da uygulanan sebebini de rivayetlerde test edebilirsek bu bizim için büyük bir e, büyük bir kazandır. E, hadisin manasını test açısından. Bu itibarla biz bu yazımızda sadece metni hem tek tek ifadeler hem de genel bütünlüğü açısından bir hasa tarihi şartlar çerçevesinde incelemeye çalışacağız. Kur'an'a, sahih sünneti, e, akla vesaireye gibi uygunluğu gibi temel prensipler yönünden belirli başlıklar altında müşahhas olarak incelemeyeceğiz. Bu prensiplerin tamamına veya herhangi birinin uygunluğu öyle zannediyorum ki satır aralarında zınnın ortaya konulacaktır. Tecrid hadisi, Hazreti Peygamber'in Allah'ın bu ümmete her yüz senede dini tecrid edecek kişi veya kişileri göndereceğini önceden bildirdiğine işaret eden gayb-i bir haber görünümlerdir. Önce siz bir rivayetle karşı karşıya geldiğiniz zaman bir rivayetle karşı karşıya geldiğiniz zaman öncelikle o rivayetin türünü deyim yerindeyse ana konusunu, ana temasını e, tespit etmeniz gerekiyor. Nedir bu? Bu muamelatla alakalı bir mevzu mudur? Ahlaki bir rivayet midir? E, kıyamet ile e, alakalı ya da öbür dünyayla upayla alakalı bir e, rivayet midir? Ya da mazi dediğimiz geçmişe yönelik geçmişe yönelik kıssalar da dahil olmak üzere bir e, haber niteliği mi taşımaktadır? Yoksa geleceğe yönelik istikbali ve aynı zamanda gayb ifade eden bir özelliğinin sahiptir. Öncelikle bir rivayetin bu türünü tespit etmeniz gerekiyor. Yani akaitle mi alakalı? E, Muamelatle mı alakalı? İbadette mi alakalı? Her neyse öncelik birincisi demek ki öncelikli olarak tür tespiti. Şimdi Allah her yüz senenin başında bu ümmete dinini tebliğ edecek ya da edecek bir takım kişiler kişi ya da kişiler gönderecektir şeklindeki ifade nedir? İstibale yönelik gaybi bir ifadedir. Gayp türü bir rivayettir. Öyleyse Hazreti Peygamberin bir hasret fetheden sonraki olayları şimdi burada peki gayp nitelikli ise, kalp nitelikli ise o takdirde eee Hazreti Peygamberin kendi vefatından sonra, vefatından sonra meydana gelecek olan hadiseleri gerek ayrıntısıyla ya da genel çerçevesi itibariyle söyleyip söylemeyeceği ya da bilip bilemeyeceği ya da bilip bildiği ifade edilen hususların bir öngörü mü yoksa sadece bir tespit mi kesin bir bilgi mi olup olmadığı noktasında böyle alt kategorilere ayırmanız gerekiyor. Öncelikle şunu belirtelim ki diğer rivayetlerde olduğu gibi Hazreti Peygamber'e ait olduğu söylenen geleceğe yönelik yani istikbali haberlerinde isabetli izahında birçok bir kere müşkil var. <gülüyor> Gerek rivayetlerin nakledilmesi esnasında ortaya çıkan hata ve yanılmaların bir, zaten rivayetlerin e, nakledilmesi esnasında muhtemel bakınız muhtemel Hata ve yanılmaları, Birincisi hata ve yanılma payı. İkincisi, gerekse iyi veya kötü niyetli dahi olsa belli bir dönemdeki siyasi, itikadi ve askeri ve benzeri olayları meşru göstermek amacıyla kasıtlı olarak yapılmış mevzu ya da uydurma rivayetlerin bulunması bu müşkillerden bazılardır. Yani istikbale yönelik bir türle bir haber türüyle karşılaştığımız zaman Bunların izahında elbette bazı müşküller var. Bu müşküllerin başında bir rivayet esnasında gerek ravi'nin algısı ve anlaşış çerçevesinden kaynaklanan nakil esnasındaki hata ve yanılma payları ya da e, bazen iyi ya da kötü niyetli kişiler dediğimiz insanların e, biliyorsunuz e, hadis tarihinde şu anlatılır ve şu ifade edilmiştir. Bu e, terkip ve terip amaçlı olarak terkip ve terip amaçlı olarak ya da siyasi ya da itikadi bir takım nedenlerden dolayı e, istikbale yönelik haberlerde maalesef uydurulmuştur. Bu gerçekten dolayı da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Nitekim böyle bir gerçekten hareketle özellikle zamanı bir mekanı ve tarihi kesin tarihi kesin olacak. İşte falanca tarihte falanca yerde gibi belirlerine istikbali hadiselerden bahseden rivayetleri İslam alimleri her zaman ihtiyata karşılamışlar. Hatta bir kısmı hadise bahsedilen dönemde cereyan eden siyasi, askeri, içtimai ve dini hareketlerin bir yansıması olarak görmüşlerdir. Bu sebeple geleceğe yönelik olup senedi sahi kabul edilen bu nevi haberlerin güvenilirliği konusunda mümkün mertebe ihtiyatlı olmak gerekmektedir. Hazreti Peygamberin geleceğe yönelik haberleri ya sadece Allah'ın bildirmesiyle doğrudan şimdi yönelik haberler iki şekilde düşünümüz gerekiyor. Ya doğrudan sadece Allah'ın bildirmesiyle doğrudan ya da hayatı boyunca edindiği tecrübelerden hareketle ümmetine bir uyarı ve tahmin olarak yani bir öngörü olarak vahiy almaksızın haber vermesinin mümkün olduğunu prensip olarak kabul etmekteyiz. Yani bu anlamda ya istikbale yönelik haberlerinin, istikbale yönelik haberlerinin ya doğrudan Kur'an'a yansımayan ama doğrudan Allah'ın bildirmesiyle e, Hazreti Peygamber'in bildirdiği, bildirebileceği ya da hayatı boyunca edindiği tecrübe, hareket ederek ümmetini bir uyarı ve tahmin olarak, yani bir öngörü, biz buna öngörü diyebiliriz, öngörü olarak haber verebileceğini prensipte ilk ilk anlamda kabul etmekteyiz. Dolayısıyla istikbali yönelik her hadisin derinlemesine bir tahlilden sonra sahihliğine karar verilmesi gerektiğini ve istikbali bir görünüm arz eden tecrit hadisinde bu kategori dahil olduğunu düşünmekteyiz. Yani e, istikbali yönelik olması, istikbali yönelik haberlerin e, müşkülünde e, izahında bir takım olması, bu işte gerekçelerinin gerek e, rivayet esnasındaki hatayı da inanılma paylarının olması ya da kasıtlı ya da kasasız kasıtlı olarak iyi ya da kötü niyetli e, insanların e, siyasi, az, askeri ya da bir takım itikad nedenlerden dolayı hadis uydurma faaliyetlerinin olmasından dolayı daima ihtiyata karşılanması gerekiyor. Bu tür müşküller var. Ancak resim itibariyle gerek Kur'an-ı Kerim çerçevesinde, gelirse e, Hazreti Peygamber'in e, sürekli gaziden sünneti çerçevesine bakıldığında e, ya da oradan cenab Hakk'ın bildirmesiyle Genel çerçeve, genel kategorize edilmiş bir şekilde bu tür haberleri verebileceğini ya da Hazreti Peygamber'in edilmiş olduğu bilgi ve tecrübelerden hareket ederek, hareket ederek bazı şeyleri ifade edebileceğini, bir öngörü olarak ifade edebileceğini prensipte kabul etmekteyiz. Dolayısıyla istikbali tür niteliği taşıyan bu tür rivayetlerin de derinlemesine incelenmeden peşinen doğrudur ya da yanlıştır şeklinde bir bir, bir e, yola gidilmesinin e, bazen ileride sıkıntılar doğurabileceğini, mümkün mertebe bu konuda ihtiyat olması gerektiğini de belirtmiş olmaktayız. Bu en şartı kabul ettikten sonra şimdi teşhid hadis-i medrinin tahminine geçebiliriz. Hadisin zahirinden şimdi hadisin zahiri şu Yani, yani Cenab-ı Hak her yüz senenin başında her hüsnelerin başında bu ümmete dinini tecrübe edecek olan insan kişi ya da kişiye gönderecektir. İfadesini zahiren baktığımız zaman şu soru da gelmekte. 1. Hazreti Peygamber'e gerek inanalım gelirse başkasının sorabileceği bir sor tür soruyu da sormamız gerekiyor. Hazreti Peygamber ile tamamlanmış bir şekilde gönderilen din belirli dönemlerde deforme olacak mı ki Allah her yüz senede kişi ya da kişileri gönderme suretiyle onu aslihane döndürecek. Mesela böyle bir soru. Allah kıyamete kadar bu dinin mücedditler vesilesiyle mi baki kılacak? Bir başka soru. Bu hadisten zorunlu olan toplumsal değişme neticesinde muayyen dönemde belirli insanlara hitap eden bu dinin artık geçerli olmayacağı, dolayısıyla o dinin yenilenmesi mi kastedilmektedir? Bu mu kastediliyor? Niçin her yüzyıl senede mücedditlerin gönderilmesi gerekecektir? Her yüzyılın başı veya sonu belirli bir tarihim ifade etmektedir. Hadiste bahsedilen bu ümmetten kasıt nedir? Her yüzyılda sadece bir kişi mi yoksa birden fazla kişi mi gönderilecektir? Şeklinde soruları sorabiliriz. Bu tür soruların cevabını rivayette geçen Arapça tecrit, din, miyesene yani yüz senesi ve men ki men'in de izahı gerekiyor ifadelerini ar aramak gerekecektir. Dikkat ederseniz burada kelime kelime bir tahlil yer almaktadır. Yani birinci kademede daha doğrusu ikinci kademede bir rivayetin kelime kelime tahlili e belli bir noktada başlangıçta ön plana çıkmaktadır. Şimdi burada e, ta, e, tahlil edilecek olanlar tecrit kavramı, din kavramı, miyesene ve men. E, şimdi tabi şu da var. Bu e, kelime kelime tahlil yapılırken e, her zaman söylediğimiz gibi bu rivayetin bütün tarihlerin bir araya getirilip bu tarikler içerisindeki farklı kavramlar ya da farklı e, kelimeler, sözcükler varsa onlar da devreye konulması gerekir. Zaten o da burada devreye konulmuştur. Tecrit kelimesi sözlükte, öncelikle olarak sözlük anlamından başlıyoruz. Bir kelimeyi tahlil ederken. Sözlükte yüce olmak, nasip ol, nasip sahip olmak, ciddi olmak, bir işe sıkı sarılmak, özen göstermek, gayret etmek, kesmek, bir şey kesmek, yeni olmak ve önceden olmamış bir şeyin ortaya çıkması gibi muhtelif anlamına itibar eden cette <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> fiilinin tefe'il babından masdar olup bir şey yenlemek ve yeniden yapmak anlamlarına gelir. Teceddüt ise tefe'il babından bir fiilin bir eylemin yeniden yapılması veya göğüsten sütün kesimlisi gibi manalara gelmektedir. Bunun sözcük anlamına lügat manasına tespitini yaptıktan sonra bir Kur'an'da nasıl ifadeyle geçmekte ya da e, gerek bu sözcük gerekse bunun türevleri Dediğimiz e, diğer kalıpları Nasıl geçmekte e, Biraz da ona bakılması gerekiyor Yani ikinci aşama o Kur'an'da tecid ya da teciddüt Lafızları zikredilmez Sadece cedde fiilinin Türevleri ceddü gücü olan Cüdet ya da yollar Ve yaratma kelimesiyle birlikte kullanılan Cedid lafızları zikredilir Hadis literatürün ikinci aşama hadis literatürü yani e, Birincisi sözlük İkincisi Kur'an. Daha sonra diğer hadis literatüründeki e, bir hadis literatüründe geçen e, kelamede kavramlar e, tespiti yapılır. Hangi anlamlara geldiğini göster göstermek açısından. Hadis literatüründe hadis literatüründe de imanın, zamanın iman kavramıyla zaman kavramıyla dehir, tabi buradaki zaman ifadesi dehirle ifade edilmiştir. Elbisenin, mescitlerin kiralama veya aktin yenilenmesinden bahseden rivayetlerde cedde de, istecedde fiilleri geçer. Görüldüğü üzere tecrid ve tecedüd İslam'ın iki esas kaynağından sadece hadislerde bir şey yeniden yapmak, yenilemek, tazelemek veya önceden olmayan bir şeyi ilk defa icat etmek anlamlarında kullanılmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında dinin tecridi de din denilen olguyu ya yeniden inşa etmek, bakın şimdi kelimelerden hareket, sözlük anlamı, kuran Kerim'deki anlamı yanında hadiste geçen, hadiste nasıl, hangi terkiplerle birlikte zikredilmiştir, diğer hadis kitaplarında e, bunun da tespiti yapılıyor ve bu çerçevede eğer bu anlamı yenilenme anlamı ifade ediyorsa bunun dinle bağlantısı nasıl e, terkip halinde sunulacak, buna da bir örnek veriliyor. Dolayısıyla dinin tecdiği de din denilen olguyu ya yeniden inşa etmek ya da önceden var olup da fonksiyonu yitirmiş kısımlarını canlandırmak, yinelemek ve tekrar gündeme getirmek gibi anlamları veya anlamlardan birine gelebilir. Bakınız hep gelebilir. Meseleyi biraz daha hafızlığa kavuşturmak için yenilemeye gerektiren ihtiyaçtan söz etmek gerekecek. Şimdi bir şeyin yenilemesi varsa elbette bu ihtiyacı gerek mu, gerektirmiyor mu? Buna da işaret etmek gerekiyor. Peki yenileme ihtiyacı ya da bir şey ayırt ettilen asli unsurların şu veya bu şekilde bozulduğu, yani bir şeyin yenileme ihtiyacı nereden kaynaklanır? O bir şey ayırt ettilen asli unsurların şu ya da bu şekilde fonksiyonunun bozulduğu, yitir, yitir, fonksiyonu yitirdiği ya da temel sağlam olup yan unsurlarının işlemediği hallerde gerçekleşir. Yani yenileme ihtiyacı bundan dolayıdır. Bu durumda işlemez olan şey şu anda soyuz e, çerçevede sizi düşünmeye davet ediyorum. Bir şeyi ayakta tutan asli unsurların şu ya da bu şekilde bozulduğu, ya önce bir asıldan başlanır. Ya da fonksiyonu yitirdiği ya da temel ögeleri sağlam olup yan unsurlarının işlemediği hallerde gerçekleştiğini İhtiyaç bundan kaynaklanır Bu durumda işlemez olan şey Bütünüyle atılıp Şimdi işlemez olan şey Bütünüyle atılıp yerine aynı görevi üstlenebilecek Benzer olan başka bir şey ikam edilir Yani bir şey işlemiyorsa Onu kaldırırsınız Yine başka bir şey ikam edersiniz Veya bazı kısımlar işler hale getirilir ki Buna da yenilemek denilebilir Mücahaz bir örnek verilecek olursa Şimdi soyuttan somuta geçiyorum Dış yüzeyi kapı ve pencereleri sağlam gözüken ama dış cephedeki büyük çatlakların meydana gelmesiyle çürümeyi yüz tuttuğu anlaşılan bir bina temelinde yıkılıp yerine benzeri yapılması ile yenilenebilir. Bu örneğe başka açıdan baktığımız zaman temeli sağlam olup dış etkilerden dolayı restorasyona restorasyon ihtiyacı olan binanın diğer bölümlerinde değiştirilmesi ya da tahmin edilmesiyle yenileme işi gerçekleşebilir. Yani ya köktendir ya da yan unsurların tekrar devreye konulmasıyla mümkündür. Bu somut misali soyut olan din örneğine yani hadiste bahsedilen dine uyguladığımız zaman bazı problemler ortaya çıkabilir. Yani öncelikli olarak makul yani akli çıkarımların ya da akli bir takım dengelerin bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Şimdi buradan din üzerinden hareket edecek olursak Hadis-i zikredilen bu ümmet ibaresinden Hazihil ümmet'e geçiyor. Bu ümmet ibaresinden ister o dönemin toplumu, isterse daha sonraki dönemleri Müslümanlar kastedilsin, bahsedilen din şüphesiz İslam dini olacaktır. İslam dininin de temeli Allah'ın kıyamete kadar korumasını uhdesine aldığı Kur'an'dır. Ayrıca bu temele Kur'an'ın o dönemin pratiğine yansıdığı bakın o dönemin pratiğine yansıdığı Hazreti Peygamber'in sünnetinde ilave edebiliriz. Dolayısıyla İslam dininin temelinde herhangi bir bozulma ve değişme şimdi Kur'an'da ya da sünnette bir bozulma ya da değişme söz konusu mu diyebilir miyiz? Diyemeyeceğimize göre yan unsurlar diyebileceğimiz insanların temel kaynakları anlamada ve uygulamada yaptığı yanlışlıkların insanların temel kaynakları anlamada ve uygulamada yaptığı yanlışlıkların karışmasıyla dini anlayış ve uygulamaların tekrar yenilenmesi gerekli olduğu sonucu çıkar. Yani biz temelde e, bir takım hususlar temel dediğiniz Kur'an ve onun sünnetinde bir bozulma bir deforme olma gibi bir durum söz konusu değilse o takdirde insanların temel kaynakları anlayışında ya da bakışında kaynaklanan ve e, bu yanlışların karışmasıyla beraber ortaya çıkan dini anlayış ve uygulamaların evet tedeyin anlayışının yeniden demir yenilenmesi gerekir ayrıca geçmişte fonksiyonunu icra etmiş bazı dini uygulama Anlayışların da günümüzde olduğu gibi toplumun ihtiyaçlarına cevap veremediği için geçerliliğini kaybetmeye başladığı bundan dolayı da dinin temel kaynakları çerçevesinde yeni yorumların yapılmasıyla Yenileme ihtiyacının mümkün olabilirliği, yenileme veya yenilenmenin birkaç ayda gerçekleşebileceğini gösterebilir. Yani yorumların da, tedeyin anlayışlarının nihayetinde hepsi aynı kapıya çıkıyor. Tedeyin anlayışlarının da yeniden gözden geçirilmesi, çerçevesi, yani durumu ortaya çıkmaktadır. Şimdi bu kavramsal çerçeveden yavaş yavaş belli bir somut, yani hadisin temel felsefesine doğru gitmeye başlıyoruz. Mesela tecvidul iman hadisinde şimdi böyle bir rivayet var. Şimdi bu rivayete baktığımız zaman e, İbn-i Hanber'in geçiyor bu rivayet. Geçen imanın tecvidi de din örneğinde olduğu gibi soyuttur. Rivayeti imanın nasıl tecdit edilebileceğine dair yöneltilen bir soruya verilen cevap tecid kavramına farklı bir boyut getirmektedir. Şöyle ki bu rivayette imanın tecidi kelime-i tevhidin çokça zikredilmesi şeklinde tarif edilmektedir. Bakınız e, imanın tecid edilmesi bu rivayette kelime-i tevhidin çokça zikredilmesi şeklinde tarif ediliyor. Demek ki imanın temelini oluşturan kelime-i tevhidin sıkça hatırlanıp tekrar edilmesi parantez içerisinde veya onun gerektirdiği şeylerin yapılması bir tecrizi ifade etmektedir. Buna göre de dinin de sürekli gündemde tutulmasının dinin bu anlamda sürekli gündemde tutulmasının ve hatırlanmasının da bir tecrit olduğu aynı zamanda söylenebilir. Yani tecrit kavramının somuttan soyuta indirildiği takdirde hangi tür manalara gelebileceği, hangi tür anlamları içerebileceğini dair buradaki bir deyim yönündesi bir beyin jimnastiği yapıyoruz. Çünkü sorulabilecek her türlü soruya mümkün mertebe her türlü soruyu sorup bunun karşılığını kısa ve öz bir şekilde verilebilecek ihtimalleri de daima göz önünde bulunmamız gerekiyor. Şu ana kadar din ve tecrit kavramıyla ilgili söylediğimiz hususların tecrit hadisinde bizzat kastedilmediği kast öncelikle bu hadisin İslam alimlerince tarihte nasıl anlaşıldığını tespitiyle kısmen mümkün olabilecektir. Yani yukarıdaki tecrit ve kavramıyla alakalı söylenen hususların gerçekten hangi çerçevede anlaşılıp anlaşılmadığını ne yapılması gerekiyor? Öncelikli olarak yine kronoji dediğimiz bu yöntemin ta e, takip edilmesi gerekiyor. Nedir bu? Peki bu hadis, bu hadisin içerdiği anlam ya da yorum klasik dönemdeki alimler tarafından nasıl anlaşılmış, nasıl yorumlanmış bunun bir selen cevabına bakma, bakmak gerekiyor. <gülüyor> Mesela Tecrid hadisinin bu Davud'un sünneli ile diğer hadis kaynaklarında zikredilen ve en çok kullanılan yaygın rivayetinde yücettidü ile din kelimeleri geçer. Yücettidü din. Ve yapılan bütün yorumlar bu lafızlar üzerine yoğunlaşmıştır. Yani bu Davud'un sünneli geçen e, o rivayet ve en çok kullanılan yaygın rivayette yücettidü ve din kelimeleri geçer yapılan bütün yorumlar bu lafızlar üzerine yoğunlaşır. Halbuki Ahmet bin Hanbel'in Ruvya Anin Nebi'yi veya Yurva Anin Nebi'yi diyerek Hazreti Peygamber'den naklettiği bazı rivayetlerde yüce yerine bakınız ama tabi e, Ahmet bin Hanbel'in zikrettiği şey e, temiz sigasire verilmiştir. Yani Ruvya ya da Yurva şekline verilmiştir. Ama bunun rağmen orada geçen ifade yüce yerine yuallimu, öğretmek veya yübeyyinu lafızları ile yine Ahmet bin Hanbel'in kendi sözü olarak gelen bir rivayette ise din kelimesi yerine burada din kelimesi yerine sünen ya da sünnetler ifadeleri yer alır. Bakınız görüyorsunuz değil mi? Yani temiz sigasıyla nakledilen rivayetlerde bile yüce kelimesi yerine yuallimu kavramının ortaya çıktığı ya da o şekilde anlaşıldığı ya da o şekilde yorumlandığı onu ifade edebilirsiniz. Yani ravi tarafından ravi tarafından algılama biçimi ya da anlaşılma biçimi yücetlüdü kavramını yüallimu ya da yunu ya da tepin etmek şeklinde de anlaşılarak nakledilebilme ihtimali daima mümkündür. Dedi ki Ahmet bin de e, kendi sözü olarak gelen bir rivayette de din kelimesi yerine dinin karşılığında da sünnen, sünnen yani sünnetler ifadeleri yer almaktadır. Gerek Ahmet bin Hanbel'in Hazreti Peygamber'e nesbet ederek naklettiği rivayetlere gerekse kendi yorum olarak gelen haberlere göre neymiş? Tecrit eşittir talim veya tebiyyit. Din ise sünnetler demektir. Dolayısıyla dini tecrit demek, etmek demek Hazreti Peygamber'in sünnetini insanlara öğretmek ve açıklama şeklinde anlaşılmış olacaktır. Kime göre? Ahmet bin Hambel'in anlayışına ve onun naklettiği rivayetlere göre. Ayrıca her yüz senede zamanın alemi, olmaya elverişlik insanlar olacaktır. Şimdi zamanın alemi olacaktır. Tarzında muhtemelen tecrit hadisine işaret eden dini tecrit etmek ya da onu öğretmek ve açıklamak gibi ifadelerin zahiren belirtilmediği bir başka haber ise tecrid hadisinin tarihte nasıl yorumlandığı ve nasıl anlaşıldığı sorusuna kısmen cevap verecektir. Tecrid hadisinin ilk dönem anlayışı çerçevesine geliştiren son dönem İslam alimleri de dinde tecridi şöyle izah etmişlerdir. Bir asıldan bir başka asla dönüştürerek yapılan yenilenmeyi ihtiva etmediğini bilakis gerek eğitimde gerekse tatbikatta dine sokulan hurafe ve biddatların Asla uygun olmayan unsulların tıpkı kirlenen bir elbisenin tertemiz hale dönüşmesi gibi arındırılması anlamına gelmekteymiş. Başka? Aşırı gidenlerin, batıra düşenlerin ve cahillerin tepkileriyle diri tahrip edilmesinde korunmazdır. Tabi tip bütün bunları kimlerin söylediği ve nasıl ve hangi çerçevede zikrettikleri yer almakta. Bir başka e, anlayış, kitap ve sünnetle amel edilmesi ve bu ikisinin emrettiği ve fakat Geçerliliğini yitirmeye başladığı şeylerin ihya edilmesi. Dört, usulde külliyatı ve esaslar birdenbire ortaya çıkan ve bunların ruhuna ve özüne aykırı olan şeylerin izah edilmesi. Beş, yenilenmenin başkalaşım yani tebettür kelimesi var. Başkalaşım ve bozulma ya yani tahrif değil, vahdet tüsurunu korunarak diğer prensiplerin geliştirilmesi. Altı, tecridin zamanın yıprattığı bir şeyi ilk aslında döndürme ifade ettiğini, dolayısıyla da dinin hükümlerini başka hükümlerle değiştirilmesi değil, dini hükümlere bağlı kalmanın zamanla gevşemesinden ve zayıflamasından sonra onlara sıkı sarılmakla takviye edilmesi şeklinde altı farklı anlayış ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla gerek ilk dönemde gerekse sonraki dönemlerde dinde tecrid Dinin özünde ve esasında herhangi bir değişiklik veya yenilenme yapmaktan ziyade Dinin safiyetini bozacak esasa ve temele dayanmayan inançların ve buna bağlı uygulamaların bertaraf edilmesi Ve vahdeti bozmayan prensiplerin geliştirilmesi Yani bir bakıma geçmişin muhafaza edilmesi ve günlerinde tutulması olarak anlaşılmıştır Geçmişteki yapılan tarifler ve genel çerçevede günümüzde yapılan bazı tarifler çerçevesinde Geçmişteki bazı dini kuralları bunlara bağlı uygulamaları ve anlayışların toplumun ihtiyaçlarına cevap veremediği. Şimdi lütfen dikkatimizi e, toplamaya çalışalım. Burada benim sunmaya çalıştığım şey bunların mutlak anlamda doğru olduğu şeklinde değil. Yani geçmişten beri öte gelen anlayış ve işte farklı şekilde sunulan anlayışlar arasında bunlar var. Şimdi geçmişteki bazı dini kuralların Bunlara bağlı uygulamaların ve anlayışların toplumun ihtiyaçlarına cevap veremediği, geçerliliğini kaybetmeye başladığı, dolayısıyla da bir reforma gidilmesi gerektiği gibi yenileşme anlamında bir tecrit anlayışının olmadığını bu çerçevede görmekteyiz. Ayrıca dinin temel kaynaklar çerçevesinde toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yorumların yapılması tarzında tecrit anlayışı da son iki asra kadar pek olmamıştır. Tarihsel çerçeveden baktığımız zaman böyle bir durum söz konusu değildir. Zira böyle bir ihtiyaca ve bunun sonucu olarak düşünceye ve anlayışa sevk edecek olumsuz şartları zaten pek teşekkür etmemiş. İslam toplumunun entelektüel ve sosyal seviyesi ve dini hayatı zaten tarih boyunca istisnalar dışında hep aynı çizgide devam etmiştir. Dini hayatı geçmişe nazaran çok farklı bir çizgide seyreden günümüzde ise benzeri mümkün müdür? Sorusu sorulmaktadır. Yani şimdi geçmişte böyle bir şey yok ediyse böyle bir ihtiyaç söz konusu değilse ve bundan dolayı takım problem ortaya çıkmadıysa ve bundan sonraki ortaya çıkacak olan problemlerde ya da problem algısı nereden kaynaklanmaktadır? Biraz da bunun üzerine durmamız gerekiyor. İstersen şöyle bir 10 dakika ara verelim. Hem siz dinlenin hem de ben dinlenmiş olayım. Tekrar görüşmek dileğiyle.